Şimdi, şuurunda olarak bir insan günah işlemişse, farkındaysa o mesele Orada iyi bir nedameti, iyi bir tövbe, yaptıklarına pişman oldum, bir daha işlenmesine azm-ı cezm-ı kasteyledim. Türk tövbe elfazı ile ifade edecek olursak, böyle <gülüyor> demesiyle Allah onu siler, süpürür, götürür. Ama riyâ, sum'a dediğimiz şeyler, riyâ, gösteriş için yapılan iş. Birleri görsünler ben yapıyorum bunu. kalkmasında bir günah olduğu gibi aynı zamanda hususiyle ve bilhassa Allah'a karşı yaptığı ibadetü taatı ki onlar da tevhid esastır. Tevhidin dışında başkalarına gösterme gibi mülazalar tertemiz olması gerekli olan o ibadetü taatı kirletir. Kolunu kanadını kırar onun. Onun için çok kötü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona şirki hafiy demiş. Şirk ne demek? Allah'a iş ortak koşmak. Siz ibadeti taat yaparken başkalarının mülazalarını, mütealalarını, takdirlerini, tebcillerini, nazarı itibara alıyorsanız, onlara değer veriyorsanız şayet, Allah'a beğendireceğiniz bir işi onlara beğendiriyorsunuz demek. Bir manada puta tapma gibi bir şey oluyor. Bir manada insanlara ibadet sunma gibi bir şey oluyor. Evet, oysa ki, اِيَّا كَنَا ve وَاِيَّا diyoruz. Kulluğu yalnız sana yaparız. İbadet yalnız sana olur. Çünkü sen mabudu bil hak mağbudu bil istihkaksın. Ve bu mevzuda, bu ağır işte de yardımı yalnız senden isteriz. Yani bütün şirk kapılarını, sana ortak gibi görülebilecek şeyleri, hepsini kapatırız. Sürgü sürgüsüne oluruz. Hiçbir şey sızmasın içeriye. Şimdi böyle dediği halde insan hala başkalarının mülazalarını, müteharalarını, nazar itibarı alıyor. Onlara beğendirmeyi düşünüyorsa Allah'a şirk koşuyor. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem o ihlas ile alakalı daha önce de arz etmişimdir. En أخوف ما أخاف diyor. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şirk benim küçük şirktir. Diyorlar ki kalu <gülüyor> me şirkü'l esgar. şirk nedir? Kalü erriya diyor. Başka bir benzetmesinde bunu bir karıncanın yerde yürürken arkada bıraktığı izlere benzetiyor farkına varamayacağınız şekilde bir izdir. Debi bin diyor. Şimdi böyle olunca rüya dediğimiz şey bu. Gösterme. Süm'a dediğimiz şey de başkalarına yaptığı şeyleri duyurma demektir. Yani bir mashariyetini duyurma, bir ibadetini duyurma. Dün gece kalkmıştım da böyle gece saat 1-2 sularında Neyse ki bir gürültü oluyordu. Ben de o esnada şeydeydim, bir de böyle kalıplı şeyler vardır, riyalar vardır. Kalıp da ayrı bir riya, o riyan ayrı bir derinliğidir. Şeydeydim de pencereden bakamadım, baksaydım belki görecektim. Sahabi birine diyor ki, yahu bu gece bir gürültü oldu, güm diye bir şey oldu. Öbürü diyor, ben de duydum onu. Sonra aklına geliyor. Arkadaşım zanneder ki o esnada ben kalkmış ibadet yapıyordum. Ha diyor sakın zannet, ben ibadet için kalkmamıştım. Uykuda bir rahatsızlıktan dolayı uyanmıştım da onun için duydum ben o sesi diyor. O kadar korkuyorlar. akrep sokması gibi, yılan sokması gibi korkuyorlar. Bu da sümadır yani, meseleyi duyurma. Böyle bir fırsat olsa da, bir böyle farklı namaz kıldığımı bir duyursam bunlara, bir farklı müktesebatımı duyursam bunlara, böyle işte alemin bilmediği yerlerde yaptığım şeyleri de bir duyursam, çocuğuma ait bir meziyeti duyursam, eşime ait bir meziyeti duyursam filan, bunları takip etme fırsat kollama, mevzunun oraya kayıp gelmesini bekleme, ben bari şu bizim çocuktan bir bahsedeyim gibi, böyle her fırsatta kendiyle alakalı bir husus etrafında değerlendirmeye kalkma bir hastalıktır, bir paranoyadır bu. Ve aynı zamanda bu uhrevi insana ait bütün değerli şeyleri alır götürür, siler, süpür, götürür. Onun için bunları nazar itibara alarak efendimiz buyurmuş ki: "Rubba qaimen insa min, min Nice ayakta duran namaz kılanlar vardı ki onlara sadece uykusuz kalma ile yorgunluk, kar kalmıştır. رُبَّ سَائِ مِنْ min siyami مِنْ سِيَامِهِ اِلَّا الْجُوُ veَلَا oruç tutanlar da vardır ki sadece yanlarına kalan aç ve susuz durmaları. Duyurur, belli ederler. Öyle değil yani. İşte görüyoruz o ricali okurken Muayyid i̇bn Şube bazılarını ben hayret ediyorum. Çok akıllı. Yani her birisi altına girdikleri mevzu itibariyle bakınca çok aşkın, aşkın insanlar. Her birisi devasa bir insan. Dahi, mesela bir Yahya ibn-i Said Fakat'tan bir Şube ibn Haccac. Mesela bunlar dahi insanlar aynı zamanda. Yani bir şeyi bir kere gördüğünde şu ansiklopediyi bir kere okusa aklında kalıyor, unutmuyor. Şimdi bu insanların bu kadar zeka, bu kadar fetanetlerine rağmen, o kadar Allah'a teslim olmaları, o kadar derin yaşamaları bende ayrı bir hissi takdir uyarıyor. Böyle saf, aptal insanların öyle samimane, safiane, Allah'a kullukları fenime ve biha diyorsun. Olur da. Fakat dahi insanlar. Namaz kılıyor. Hemen biri kapıya tıklattığı zaman da topluyor, hemen koyuyor bir kenara diyor bu adam böyle içeriye girdiğinde zanneder ki ben her zaman boş kaldığımda buradan namaz kılıyorum. Mesela hep arz ettiğim bir şey esvedimni yezi denlekhay peygamber gibi bir adam. Vefatından sonra rüyada gördüler. ya sıfat Safede gördüm ve hilye de veya diyorlar ki vefat ederken ağlıyor çıkır çıkır. Ona diyor el ve ne ağlıyorsun diyor. Çünkü onlar akraba. Aynı nekhaya ailesi. Günahlarından mı ağlıyorsun? Ne günahı ya diyor. Ben kafir olarak gideceğimden korkuyorum diyor. Bu kadar hayatın muhadreminden. Reişe validemizi görmüş. Dünya kadar sahibine rivayette bulunuyor. Sabahlar kadar namaz kılıyor. Vefattan sonra rüyada görüyorlar. Diyorlar ki Allah sana ne muamele yaptı. Vallahi diyor şöyle dört parmak kaldı peygamberlikle aramda. Fakat bu insan hayatında hep imansız gideceği korkusunu yaşamış ruhunda. Bu kadar duru, bu kadar irtibat içinde. Ve ama göstermeme çok önemli bir faktör. Sadece o bilsin. Bir de şu var, bu duyurma ve gösterme mevzuunda onun bilmesini yeterli bulmama var. Öyle bir felaket ki bu. Benim bilmem yetmiyor muydu yani sen başkalarına da duyurdun. Başkalarına da gösterdin. Bir de bu. Bir de burada yapılması gerekli olan bir şey. Mecbur sen o meseleyle Allah'la irtibatını sadece Allah bilsin. Ya bildirmenin alemi yoktur. Rahat hareket et. Senin için bir farz bir vecibi olmayan meselelerde öyle de git böyle de git. Bu ona karşı samimiyetin ifadesidir. Ama bir gün gelir gönlümden mesele öyle oturur ki Ebu Leysemerkendi'nin ihlas bahsinde dediği gibi çobanın koyun sürüsü yanında namaz kılarken nasıl aklına bir şey gelmez? Sen de öyle olursun. Alemi hiç görmüyor gibi olursun. Sadece onu görür, onu bilir, ona kilitlenir, o duyguyla oturur, kalkar ve etrafını sadece gölgeden ibaret müşahede edersin. O zaman mahsuru yok, devam et. Fakat yanında bir canlının bulunduğunu hissediyorsan henüz o ufku yakalayamamışsın demektir. Dolayısıyla rahat ol orada. O kadar tehlikeli bunlar. Kısmen ben mesela tehlikeli olmasını arz etmeye çalıştım. Şimdi insan bunları ibadet içinde yapar. bunları Ve bunları yaparken de ibadet yapıyorum zanneder. Dolayısıyla geçmez ya köşesinde. Benim yaptığım bu şeyler bile şirki hafidir. E, ne yapmak lazım o zaman? Kurtulamıyorum bir türlü. Esip geliyor yani, örümcek gibi bulaşıyor ve söküp atamıyorum. Allah Resulü sabah akşam dualarında dediği şey var. Allahu minnalillahi ke minen üç dikebke şeyi yapan Allahım bilerek sana şirk koşmadan sana sığınırım. Reya suma öyle bir şeydir. Ve bilmeyerek farkına varmadan. Şirk iş eden şeyler eğer benden sadir olduysa onlardan dolayı özür dilerim beni bağışla. Şimdi eğer yaptığı şeyin bir kabahat, bir kusur olduğunu biliyorsa bunlarla siler onları. Fakat hem üstünü başını boyayan çocuklar gibi üstünü başını kirletiyor, hem de nakış oldu, süs oldu diye görüyorsa kalır onlar öylece onda. Ve gülünç olur, maskara olur da kendisini bir şey zanneder. Şimdi işin fezaatini, fecaatini anlıyor musunuz yani? Ziyanın, sumanı? Günaha <gülüyor> gelince dağlar kadar günahım olsun benim. Ama günaha lavaballik içinde işlemek demek değildir. Günah olduğunu bileyim ben onun. Çünkü ona da Allah Resulü şöyle diyor. La sahirete ma'ar ısrar ve la kebirete Küçük küçük şeyler yapıyorsun. Küçük oldu diye sıfır etmiyorsun. O küçük değil. İşte o baş belası bir büyüktür. Fakat bir de büyüye kayıp düşüyorsun. Ama biliyorsun ki bu bir günahtır. Akrep yuvasına düştüm. Hemen doğruluyorsun. Onlardan uzaklaşmak için elinden gelen şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Seviyen istiğfara, tevbeye göre ise tevbe yapıyorsun. İnabeye göre ise inabe yapıyorsun. Evbeye göre ise evbe yapıyorsun. Sürekli ibrenin Allah'a mütevecci olmasını sağlıyorsun günahlarından ona sığınıyorsun, affet beni. Yani evde şu kabı deviren, bu kabı deviren, sütü döken, kediler bile öyle yaparlar. Bir daha sütü döktüm ya Rabbi. Hemen deyip yeniden ona teveccüh etme. Şimdi günah günah olarak bilindiği takdirde tevbe gibi bir şeyi hatırlatır ve dolayısıyla istifa edersin, Kulak yoksa Allah da onu affeder. İşte onun dağlar kadar cisim olması önemli değil. ile canını okursun onun. Ama o günah, işte rüya gibi, suma gibi günah olduğunu farkında değilsin. İşte üstüne başına sürdüğün kiri, süs, bir desen zannediyorsan hafizan Allah ondan sıyrılma ihtimali yok. Dolayısıyla o altında ezilebileceğin bir baş belası demektir. O hak dostu o mütealada, o mülahazada bulunurken günahın öyle bir günahın o türlü çehresine bakarak öyle bir riyanın ve sumanın da o türlü çehresine bakarak demiş ki küçük zerre kadar bir riyam, sumam olmasındansa dağlar cesaretinde günahım olmasını daha hafif bulur. Kimisi amel etmez ayrı bir bela. Kimisi Allah'ı tanımaz o da ayrı bir bela. Kimisi bilir, kulluk yapmaz, ayrı bir bela. Kimisi kulluk yapar, riyayla kirletir, ayrı bir bela. Süma ile kirletir, ayrı bir bela. Kimisi içinden günah, küfür köprülerinin oldu günahları işler, farkına varmaz, ayrı bir bela. Her işlediği günahla bir adımla küfre yaklaşır. Tövbe hissini yitirmiştir, ayrı bir bela. Adeta insan belalarla kuşatılmış gibi. Allah'a sığınmak kendini sık sık sorgulamaktan başka çare yok.